İkinci Özellik ifk Hadisesi Müslüman gençlerin ortalıkta dolaşan şayialara araştırıp soruşturmadan inanmalarının ne kadar tehlikeli olduğunu hissetmeleri ve bu şayiaların İslam saflarını nasıl yıkabileceğini anlamaları için bu özelliği Kur'an-ı Kerim'de geçen bu özel terimle aslına uygun olarak isimlendirmeyi münasip gördüm. Bu hadisede itham edilen kişi her ne kadar sadıkların sadıkı, Hz. Ebubekir radıyallahu anh'in sadık kızı Hz. Aişe radıyallahu anh'a olsa bile, nesiller boyu tekrarlana gelen bu tür olayların asıl hedefi, Müslüman liderler ve yönetici kadroları yıpratıp çökertmektir. İslam düşmanları maddi kuvvet kullanarak Müslüman liderlere, ve yönetici kadrolara zarar veremeyeceklerini anladıkları zaman, bu önder ve emirleri yıpratıp çökertmek için soğuk savaşa ve özellikle de söz konusu yönteme başvururlar. Bunun için ifk hadisesini sadece tarihi açıdan tafsilatıyla ele almakla yetinmeyeceğiz. Hadiseyi, İslam düşmanlarının Müslüman yöneticilere karşı İslam safları içerisinde yaymaya çalıştıkları fitne ve moral harbinin bir cüzü olması niteliğiyle de ele alacağız. Bu hadisedeki en önemli nokta fitne kaynağının Abdullah İbni Ubey liderliğindeki münafıklar olmasıdır. Fitne ve iftira sadece münafıkların içinde kalıp İslam saflarına sirayet etmediği müddetçe hiçbir tehlike ve ehemmiyet arz etmez. Fakat İslam saflarına da sirayet edip ateşin kuru ağaç dallarını yuttuğu gibi gerçek Müslümanları da birer birer yutmaya başlarsa işte o zaman münafıklar büyük tehlike arz ediyorlar demektir. Bu yüzden Kur'an-ı bu hadiseden bahsederken münafıklardan ziyade gerçek Müslümanlara hitap etmektedir. Mesnetsiz ve delile dayanmayan bir zanla bu iftiradan etkilenen sadık müminlere mesuliyet yüklemektedir. Bu önemli hadisede sergilemeye çalışacağımız belirli noktalar şunlardır. 1. İthamı gerektirecek şüpheli konularda bulunmamak, İslam saflarının ana vaciplerinden biridir. Her mümin, özellikle yöneticiler, dost ve düşman nazarında hedef olduklarını bilmeli ve elinden geldiği kadar şüpheli konumlara girmemelidir. 2. Kur'an-ı Kerim'deki dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? İşte bunlar şahit getirmedikçe Allah katında yalancı olanlardır. Nur Suresi 13. Ayet Ayet-i Celilesine ittiba ederek mesnetsiz şayihalara kapılmamak. Asılsız ve güvenilir olmayan her türlü haber, gerçek bir Müslüman gözünde merduttur. Her Müslüman kardeş iyi bilsin ki, Güvenilir olmayan bir haberi rivayet etmek ve yaymak kendisini yalancı durumuna düşürür. Bu tür kişilere Kur'an-ı Kerim'in verdiği hüküm budur. Yalan, iftira atmamış olsalar bile bu kişiler Allah katında yalancıdırlar. Kişi başkasından duyduğu güvenilir olmayan bir haberi duyduğu gibi doğru olarak iletse bile Allah-u Teala'nın katında yalancılardandır. 3- Şayalar hakkında hüküm verirken kullanacağımız en hassas ölçü, kendi ölçümüz olmalıdır. Her Müslüman kardeş, diğer kardeşlerine kendine güvendiği gibi güvenmelidir. Kur'an-ı Kerim bu ölçüyü takrir edip övmüştür. Bu övgü, Hz. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh le zevcesi Ümmü Eyyub radıyallahu anh'a arasında geçen şu olay üzerine nazil olmuştur. Ümmü Eyyub radıyallahu anh'a, zevcine, ''İnsanların Aişe hakkında söylediklerini duydun mu?'' der. Ebu Eyyub el-Ensari hazretleri, ''Evet duydum, bunların hepsi yalandır. Ey Ümmü Eyyub, sen olsaydın böyle bir şey yapar mıydın?'' diye sorar. Ümmü Eyyub, ''Hayır, vallahi yapmazdım.'' der. Bunun üzerine Hz. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu an ''Vallahi, Ayşe senden daha hayırlıdır.'' diye cevap verir. Müslüman bir kardeşimiz veya emirlerimiz hakkında şayiha yaymaya alet olan her kardeşimizin, onların da en azından kendisi kadar dinlerine bağlı olduklarını, din ve takva yönünden kendisinden aşağı olmadıklarını düşünmesini temenni ediyoruz. İşte bu kişisel ölçüyü kullandığımız zaman, iftira ve şayialar temelinden yıkılacaktır. 4- Hevâ-i nefse uyarak şâya yaymamak ve şâya'lara alet olmamak gerekir. İfk hadisesinde biri hevâ-i nefsine uyarak şâya'ları yayan ve diğeri şâya'lara karşı tavır koyan iki Müslüman kız kardeşin örnekleri vardır. Bunlar Zeynep binti Cahşla kız kardeşi Hımne binti Cahş'tır. Makrizi'nin rivayet ettiği Resulullah aleyhisselamla Zeynep radıyallahu anh'a arasında geçen konuşmada Zeynep radıyallahu anh'a şöyle demektedir. Haşa! Ben kulağımı ve gözümü işitmediğim ve görmediğim şeylerden muhafaza ederim. Ayşe hakkında iyilikten başka bir şey bilmem. Ben onunla hicret edenlerden biriyim. Vallahi o kemale ermiş biridir. Ben de sadece hakkı söylerim. Hazreti Ayşe'ye zarar verebileceği halde nefsine uymayarak şayialara kapılmayan bu Müslüman kadının durumu, onun ne kadar yüce bir mertebeye ve ne kadar geniş bir ufka sahip olduğunu göstermektedir. Zeynep radıyallahu anh'ın bu tutumu karşısında, Hz. Ayşe radıyallahu anh'a, onun bu iftiraya ve yalan dolu şayialara katılmadığını simgeleyerek onun hakkında, Resulullah aleyhisselam yanında, beni temize çıkaran sadece bir kişi vardı. O da Zeynep binti Cahş'tı demiştir. Hz. Ayşe radıyallahu anha bu sözüyle Zeynep radıyallahu anha ile arasındaki rekabete rağmen onu layık olduğu yere oturtmuştur. Bununla da yetinmeyip Allah Zeynep'in dinini muhafaza buyurmuştur. Zeynep de iftiraya bulaşmamıştır diyerek Hz. Zeynep radıyallahu anha'nın takınmış olduğu tavrı ve dolayısıyla kendisini övmüştür. İkincisi, Hz. Zeynep radıyallahu Anhânın kız kardeşi Hımne'nin tavrıdır. Hımne kapı kapı dolaşarak bu şayiayı yaymış, bunu da nefsine uyarak kız kardeşi Zeynep'ten intikam almak için yapmıştır. Hz. Aişe radıyallahu anh'a diyor ki, Ama kız kardeşi Hımne'ye gelince, Zeyneb'e nisbet olsun diye aleyhimde yayabildiği kadar yalan iftirayı yaymış ve helak olmuştur. Bu iki kız kardeşin tavırlarını en ince ayrıntılarıyla tespit edebilen ve kız kardeşi Hımne'nin suçundan Zeyneb'e hiçbir şey yüklemeyen Hz. Aişe radıyallahu hayran kalmaktan kendimizi alamıyoruz. 5. İftira olunanın durumu ki, İfk hadisesinde en ağır ve en zor durumdur. Bu konumda uygulanması gereken en önemli yöntem iftiraya başka bir iftira ile mukabele etmemektir. İftira şayasına başka bir şayayla karşılık vermemektir. İftira olunan kardeş nefsine hakim olmalı, kendisine haksızlık edilmiş olsa bile suçsuzluğu ortaya çıkana kadar başkalarının ırzına dil uzatmamalıdır. İftira olunan her kardeşimizi bu asil tavru takınmaya davet ediyoruz. İfk hadisesiyle ırzlarına dil uzatılan şu üç unsuru örnek olarak kendilerine sunuyoruz. Bunlardan birincisi ümmetin ve beşeriyetin efendisi Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselamdır. Hz. Muhammed aleyhisselam hakim ve lider konumundaydı. Bütün otorite onun elindeydi. Bir tek işaretiyle ırzına dil uzatanların hayatlarını sona erdirebilirdi. Fakat o böyle yapmadı. Bütün sahabeleriyle istişare ettikten sonra minbere çıkıp Allah'a hamd ve senadan sonra Müslümanlara şöyle hitap etti. ''Ey insanlar! İçinizden bazı kimselere ne oluyor da ehlim hakkında bana eza ediyorlar ve onlar hakkında gerçek olmayan sözler söylüyorlar.'' ''Vallahi ben onların iyiliklerinden başka bir şeylerini bilmem.'' Sonra bu asılsız sözleri öyle bir zat hakkında söylüyorlar ki, ''Vallahi onun hakkında iyilikten başka bir şeyini bilmem.'' ''Evlerimden hiçbir eve de yanında ben olmaksızın girmemiştir.'' Bu hutbeden sonra, evsle ile Hazreç arasında patlak veren krizde dahi, bu iki gruptan birisinin Hz. Aişe'nin ırzına söz atanları savunması, ve diğerinin de söz konusu münafıklara hücum etmesine rağmen Resulullah Aleyhisselam hiçbir gruba taraf giir olmamış, sadece aralarında hakemlik yaparak onları yatıştırmıştır. Elinde açık bir delil olmadığı için her ne kadar Hz. Ayşe'nin masumiyetine inansa bile Hz. Aişe'yi itham edenleri savunan gruba karşı kesin bir tavır koymamıştır. Hatta Hasan İbni Sabit'in ithamlarına ve hicivlerine dayanamayıp onu yaralayan Safvan'ı Hazreti Aişe'yi savunmuş olduğu halde desteklememiş, bu konuda açık bir beyan olmaksızın ona hak vermemiştir. Dipnot Safvan İbni Muattal radıyallahu anh, ifk hadisesini irtikabla iftira olunan sahabidir. Selemlidir. Zekuzu da ikamet etmiştir. Ebu Amir künyesiyle meşhurdur. Eski ve faziletli sahabelerdendir birçok gazvede hazır bulunmuştur. Rasul i Ekrem'in medhü senâsına mazhar olmuştur. Hz. Ömer radıyallahu anh'in hilafetinde hicri 17. yılda Ermeniyye fethinde şehit olmuştur. Sonra haddi aşan bu iki sahabi Rasulullah'ın huzurunda muhakeme edilmişlerdi. Şimdi bu muhakemede olan bitenleri izleyelim. Hasan'ı niçin yaraladığı sorulan Saffan radıyallahu anh Resul Ekrem aleyhissalama Ya Rasulallah Hasan sözleriyle bana eziyet etti ve beni hicv Ben de sinirlerime hakim olamayıp kendisine vurdum diyor. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam Hassan'a dönerek Ey Hasan durumunu düzelt. Allah'ın İslam'a yöneltip İslam'la muzaffer kıldığı kavmimi karalıyorsun buyuruyor ve sözlerine devamla, Ey Hasan! Başına gelene sabret, diyor. Hasan radıyallahu anh de cevaben, Senin uğruna feda olsun ya Resulallah, diyor. İbn İshak rivayetinde diyor ki, Muhammed İbni İbrahim'in bana anlattığına göre, Resulullah aleyhisselam, yarasına tedavi olmak üzere, Hassan'a bir yer bağışlamış ve kendisine kıptığı bir eme olan sirini vermiş ve, Hasan'ın bu cariyeden Abdurrahman İbni Hasan isminde bir oğlu olmuştur. İşte Safvan'ın Hassan'a vurduğu darbe bir yer ve cariyeye mal olmuş, Resulullah Aleyhisselam Safvan'ı Hasan'ın da rızasını almak suretiyle affettikten sonra Hassan'a bunları bağışlamıştır. İkinci olarak bu olayın bir karabasan gibi üzerlerine yıkıldığı aile de Hz. babası, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'le annesi Ümmü Rumandı. Hiçbir Müslüman ailenin başına böyle bir musibet gelmediği halde kızının namusu iftiraya uğrayan Ümmü Ruman'ın söylediği sözler sadece şunlardan ibaretti. Ey kızım, kendini üzme. Sen nefsini ve sıhhatini düşün. Vallahi bir kadın senin gibi hüsnü cemale malik ve kocasının yanında sevimli olsun ve birçok ortakları bulunsun da aleyhinde dedikodu etmesinler pek nadirdir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh de kendisine hakim olamayarak şöyle demişti. Ebubekir'in ev halkına gelenin Araplardan hiçbir ev halkına gelmiş olduğunu bilmem. Böyle bir şey Allah'a ibadet etmediğimiz cahiliye zamanında bile bize söylenmemiştir. İslam'a girdikten sonra mı söylenecek? Üçüncü olarak, Hz. Aişe radıyallahu anh'ın durumudur ki, iki gece bir gün devamlı ağlamış ve ağlamaktan yüreği parçalanacak hale gelmiştir. Neticede, Resulullah aleyhisselam konuyu açarak kendisine soru yönelttiği zaman, ''Vallahi ben bilirim ki siz halkın dedikodusunu işittiniz ve nefsinizde büyütüp ona inandınız. Şimdi ben size suçsuzum desem benim sözümü tasdik etmezsiniz.'' Eğer bu işi yaptım desem ki Allah kat'i surette benim beri olduğumu biliyor, muhakkak beni tasdik edersiniz. Vallahi bu durumda size söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ancak kendime Yusuf'un babasını, Hazreti Yakub'u örnek alıyorum ki, o, Yusuf'un kardeşleri, Yusuf'un kanlı gömleğini getirdiklerinde, ''Şimdi işim güzellikle sabretmektir ve söylediklerinize karşı da sığınağım Allah'tır.'' demiştir şeklinde mukabelede bulunuyor. İşte bu yazdıklarımız, namus ve şereflerine kötü damga vurulmak istenen, yeryüzünün en temiz ve en pak insanlarının sergilediği, tarihte eşine rastlanmaz tavırlardır. Haklarında en ağır sözler söylenildiği halde, hiçbiri edep çerçevesini aşmamış ve dillerini hiç kimsenin namus ve şerefine uzatmamışlardır. Hepsi de sinirlerine hakim olmuş, sadece, Sa'fan İbn Muattal radıyallahu an kendini tutamayarak kılıcıyla Hasan'ı yaralamış. Resulullah Aleyhisselam da durumu hemen tedavi ederek olayların büyümesini önlemiştir. İşte bütün bu olaylar bilip bilmeden iftira yolunda gidenler ve şayalar üretenlere verilmesi gereken en büyük İslami edep dersidir. 6. İfk hadisesinden çıkaracağımız en son derste İftiraya dalıp fitneyi yayanların cezalandırılması olayıdır. İtham edilen şahsın suçsuzluğunun ortaya çıkması ve yöneticilerin iftiracılara karşı o kişiyi savunmaları yeterli değildir. İslam safları içerisinde asılsız iftira ve yalanları yaymak suretiyle fitne yapmaya çalışanlar mutlaka cezalandırılmalıdır. Günümüzde İslami hareketin sıkıntısını çekmekte olduğu durumlardan biri de asılsız yalan ve iftiraları yayarak fitne yapmaya çalışanları ihmal etmektir. Durum bu şekilde devam ederse fitnenin biri bitmeden ötekine düşmemiz kaçınılmazdır. Bu konuyla ilgili olarak ifk hadisesinde iftiraya dalan Mistah İbni Üsase, Hasan İbni Sabit ve Hımne Binti Cahş adındaki üç kişinin hakkında İslam'ın hükmü olarak iftiranın had cezası olan 80 celdenin uygulandığını bilmemiz yeterlidir. Bazı rivayetlere göre de ifk hadisesinin had hükümleri nazil olmadan önce meydana geldiği ve hükmün daha sonraları tatbik edildiği söylenmektedir. Dava tarihinde bu merhaleye kadar böyle bir olayın kesinlikle ortaya çıkmayışı ve ifk hadisesinin özellikle böyle bir merhalede ortaya çıkışı bize şunu göstermektedir. Ümmetin iç yapısı zayıfladığı zaman şayialar çok büyük etki yapmakta ve kolaylıkla yayılabilmektedir. Ümmet cihatla meşgul olduğu zamanlardaysa bu tür şayialar kesinlikle etkisiz kalmaktadır. Bu da cihatla pekiştirilmiş imanlı kalplerin fitnelere karşı ne kadar mukavemet iktisap ettiğini gösterir.